Esmaül Husna isimlerinden El Muğni ile dua edersek nasıl edebiliriz? Yanlış dua etmemek için öğrenmek istiyorum. Hocamız yardımcı olabilir mi? E şimdi bu Esmaül Husna ile dua ederken bir takım şeyler zikrediyorlar. İşte başında e, ne diyeceksin? Mesela Ya ve İkram mı diyeceksin? Veya hatta e, Ya Allah mı diyeceksin? En önce e, El Muğni mi diyeceksin? Veya başka bir şey mi diyeceksin hiç gerek yok. Yani e, muhni olan Allah'ım dese yine yeterlidir. E, mesela ya el muhni mi diyeceğim diye belki soruyor hı hı. veyahut da el muhni mi diyeceğim diye soruyor. Bunların hiç önemi yok. Önemli olan el muhni yani e, bizleri her şeyden her şeyi, her şeyi bize veren, yani bizi zenginleştiren, bizi kimseye muhtaç etmeyen, bizi zenginleştiren anlamındadır. Bu anlamı düşünerek El-Muni diyebilir, ya El-Muni diyebilir veya başka şekillerde diyebilir. Bunun çok fazla bir önemi yok. Peki hocam, teşekkürler.